Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Tebe Suresi'nden bir ayet-i kerime. Bu ayet-i kerime'de bize Mevlam dokuz meseleyi bildiriyor. Kısa ayet-i kerime. Bunda özet olarak dokuz mesele var bunda. böyle birine buyuruyor, sonrahim Et-tâib-ün de ayet-i kelimen başlıyor. Et-tâib-un, et el-âbidûn, el hamidun bir gidiyor öyle. Bunu inşallah tekrar tekrar, özetine bakıyorum inşallah. Et-tâib-ün tövbe edenler, tövbe ediciler anlamına geliyor. Nedir tövbe? Tabe filinden geliyor. Youtube'u tabi youtube'den geliyor. Allah-u Teala Celle'ye dönenler. İstiğfar başka diyor başka. İstiğfar affı dileme. Tövbe Allah'a dönme. Önce tövbe sonra istiğfar. Estağfurullah. Sonra, önce tövbe gerekiyor böyle. Bir insan yanlış yola girmiş. Ne yapacak? Dönmesi gerekiyor. Ne kadar erken dönerse onun bu. Falesem hatırladığı böyle. Ne hatar böyle? İnsan aldanabilir. Arkadaşı, çevresi, şeytanın nefsi yanıtabilir bazen böyle. Ama hemen ne gerekiyor? o yoldan dönmeye gereken meclere emrine eflamıza. Rüyaresam azetleri etta bi habibullah. Tevbeden Allah'ın sevili kulu oluyor. Allah kulu seviyor mu? Allah kulu seviyor tevbe kulu meleşe. Günahlara daldığı halde, patkara daldığı halde uyanabilse gönlü kendine gelebilirse nefsini aşabilse Mevla dönerse kulunu yaparsa Allah'ın serik kolu bile. E bize kim lazım bele? Yine buralı peygamberimiz Tevben kimse kemel lazım bele. Hiç günah işleyemeyen gibi oluyor. E günah işlemiş ama Tevben nasıl yaparsa Ter temizleniyor, günahsız pak oluyor mutfaklar. Peki her tebe etmekte bu olur mu? Tabii biraz kolay değil onda böyle. Tebe kir, derin kiri, gününde katya kir, pislik böyle böyle. Bazı biliyorsunuz pislikler, yani insan üzerine mesela bir çamur sıçrar, bir şey olur. Bazıları hemen yıkanır soğuk suyla verir böyle. Bazıları hep bisliklerde sabun da ister ama, sabunsuz çıkmaz. Sıcak su ister, deterjan ister, şunu bunu ister böyle. Günahlar ve böyle oluyor diyorlar. İnsan bazı hafif bir günahı bir dalar, o çabuk af olabilir ile böyle. Ama artık günah ağır bir günahsa ne gerekiyor? Çok böyle kuvvetli, nasıl olmak gerekir çamaşırı böyle, el yıkanırken çamaşırı böyle, olmak böyle, basram olma gerekiyor. Öyle tevbe gerekiyor muhtemelen böyle. Ağlama gerekiyor, pişman olma gerekiyor, dağda olmak gerekiyor. Yani bayağı biraz işi oluyor tamlarına böyle. Ne farkı var insan tevbetmesinin şimdi? Bir örnek verelim, iki tane genç kız arkadaşlar, komşular, ikisinden başa aşık öyle geziyorlar böyle. Otobüste bir yola gidiyorlar beraberce, uzun yola gidiyorlar. Biri otobüse oturuyken şehtere bakındı, şehtere baktı. Teplere baktı, ormanlara baktı, uyandı gönlü. E ben ne yapıyorum dedi kendi kendine. Ben namaz kılmıyorum. işte başımı açık geziyorum ama günahkarım ben diye. Uyandı, kendi kendine gönlüne geldi bu. İçinden, içinden tevbi etti ama beni. Pişman oldu. örtü örtüye başı örtmeye. baş örtmeye karar verdi. Başkan ben dedi. nadim oldu. pişme oldu. Allah'a yalvardı. Tevbi istifar etti kendisi. Şimdi Allah korusun bir kaza oldu. İkisi öldüler. Bak muhtemelen. İkisi öldüler. Tevbede ne oluyor? Başacı geziğinden dolayı af oluyor muhtemelen böyle. Ebürü günah-ıhır bir taşıyor. Mutlaka. Mutlaka yani beraber yaşamışlar. Eşte tabii böyle bir şekilde yıllarca Ama teber en kişi örtümeye bak yoktu ama. Yanında bir şey yok. Ama tebetti ya. Ne yapalım bütün İşte günahları öbür aleme taşımak gerekiyor Taşınmak Taşınma gerekiyor. Yoksa Allah korusun kabir yatmak çoğu günahlarla. İnsanın kendi amelleri oraya kabre giriyorlar, kendi insanın amelleri giriyorlar. İyi ameller, yani namaz gibi, oruç gibi, Kur'an gibi, böyle Allah'ın zikri gibi, iyi ameller iyi bir şekilde geliyorlar. İnsan şeklinde güneş yüzlü böyle, nurlu geliyorlar böyle. Onun arkadaş oluyorlar der, kabrinde. Yalnız kalmıyor böyle. Kötü ameli de hayvan şeklinde geliyorlar Günahın türüne göre hayvan şeklinde bürüyor böyle. Çoğu yılan olur böyle, kara yılan böyle. Kara köpek gibi olur, ona şeyinle saldırıyor böyle. Bakın muhtemelen böyle. Yani kişi kabine girdi, günahkar kişi Allah korusun ne yapıyor? Yılanlar arasında böyle, yılanlar arasında köpek arasında azabını çekiyorlar böyle. İy e, günahta bunun bir şeyi mı fark günü dünyadayken ölmeden önce var o tane. Dünyada fark var böyle şey. Her biri günah kartibin nokta ol diye. Ben ben ruhunu almak hepsini ben. Bir rey oluyor. Jane, ben Jane, Jane rein. Rein bir karanlıkta. İnsan bir günah işleyince Günah ile orantılı şekilde kişinin kalbinde, yani burada kalbiden bahsede gönül. İnsanın gönlünde bir siyah karan nokta oluyor. Günah büyükse nokta büyük oluyor. Böyle. Eğer hemen tevbe ederse, güzel tevbe ederse, pişman olursa o zaman nokta oran kayboluyor. Gönülden temizleniyor. Yine gönül doğasını buluyor. Aynı gibi yani bir şey Şimdi ayna üzerinde çok liko ayna üzerine böyle kara kara leker olsa, olsa bir yıllarca istemizler meseyi bayağı ayna, ayna bir şey göstermez. Allah korusun kişi bir günah işledi, ama pişme olmadı, tevbe etmedi, yine günah devam ediyor ya da başka günahlar devam ediyor. Her günah oluyor gönlünde, kanlıktı oluyor. O zaman ne oluyor? Gönülün doğasını kaybediyor doğasını. Ne di gönlün doğası böyle? Huzur, mutluluk, tatmin olma, Allah'ı sevme, ruhsal zevk alma, Budur gönlün doğasıdır böyle. Ama gönül kararınca, derin de kalbi kararmış, gönül gönül kararınca gönül doğasını yitiriyor. Ne oluyor bu sefer gönül? Gönlünde bir kararlılık oluyor böyle. Karanlık böyle böyle. böyle. Yani böyle bir darlık, sıkıntı, buralım, ruhsal buralım, hiç böyle sebzeler, canın sıkılması, neden bunlar? Günün doğasını kaybettiği için bu teremler. Yani günah işleyen ki dünyada bile radeşiyem. Öyle dış görününde hoş gibi görünür böyle. Açı gezer, lüksiyelere gider, içkiye, alkola, uyuşturucuya, şunlara, neden bunları yapıyor bunları? tatminsiz hudusu hudusu yoktu. Yani günümüzde olan mesela bazıları, her şeye var, tek şey yok, huzur yoktu. Yani, evlilik seviyor, konforlu böyle, her şeye böyle. Nereye, eski evlerim hatırlıyor, bacarıya ateşe yazın mesela bir misafir gelse, bir kav yapmak için ne gerekiyordu? Mangala kömür, ona tutuşur, yak onları bir kav yapmak için böyle yaptın. Ama ez uzun olmuş. Uzun şey. İşte ilk basamak burada dokuz derece aşırı burada Allah'a dönüşün ilk derecesi tevbe-i nasuh gerçek tevbe ilk patlamıdır. Tevbe-i gönlün temizlenmesi gönlün nurlanması, parlanması kim ki dünyada uyanabilirse uyanabilse insan, gönü uyanabilse, hakkı hak olarak görse, kişi gerçi gerçek olarak görse ve kesin bir tevbe ederse ve bu tevbesinde sabit kalırsa, geriden iş yapmazsa, o kişi hem bunu fark eder kendisiyle mutlaka. baka bir rahatlar verir. Hafif eder. Hafifler böyle, hafile bir rahatlar böyle Huzur bulur. Aa, hayat buymuş der mutlaka. İkinci, el abidun, el abidun ibadet edenler. Tevbi etmeyen kişi ibadet edemez. Namaz kalabilir, ömreye gidebilir, hacı olabilir ama ibadet edemez. Neden? Gönlün kafir ya, gönlün karanlık mı? Tırenler? Camiye gider ama onu cami sıkar Alışkanlık olarak veyahut emekli olmuştur. Artık başka bir şey yaramıyor. E, camiye giden bari bir cemaata karışayım. Bir çerem olsun da, her yabancı yerde birazsa Camiye geç gider, zor camiye girer, hemen kaçar. ofla poplar böyle. Onu cami sıkar muhtemelen bak. Neden tevbe makamına geçemediği işim böyle. Gönül kara olduğu işim bence. İbadet tabi iman önce şarttır. İmansız ibadet kabul edilmez. Öncelikle beş vakit namaz ibadete geliyor. Günde beş vakit namaz geliyor. E bu çok mu acaba? E peki kimi bunun namazının yararı Kendine mi, mi? kendine mi? Altı kılsıydı, kılsak günde. yine yani kazada kılsak kim kaybediyor? Şeytan kaybediyor. Biz kazanan oluruz Yani kişiye ölüm anında kabre girdi zamanlar mahşerimizin başında o zaman kul sevinecek. İyi ki yapmışım diyecek herhalde. Yani namaz ibadet pişmanlığı olmayan bir yol. Her yolunsa pişmanlık vardır. Ama ibadette kimse pişman olmaz burada kalmaz böyle şu İbadetten de bir zevk almak meselesi diyebilirim. İbadetten zevk almayanlar bunda biraz sıkılırlar. İbadetten zevk almayanlar. Çünkü böyle tatsız gelir, tulsuz gelir. Nasıl diyor? hasta? Ateşli hastanın önce ağzının tadı gider. İstaha gider muhtemelen bu aslında doğaldır. Abi, Çünkü bir şeye yerse zaten hasta kişi bunu ağır gelir böyle. Rabbim bunu işlerine keser böyle. Şimdi istihak etsin bir insan en sevdiği yemeği yemez bile. Yiyemez, Ona ot gibi saman gibi tası yerim böyle. İşte bir insan da gayret etmeyince ibadet tatsil tası gibi böyle. Ve namaza gider ama eğer hocanın sesi güzelse, bağırıp çağırıyorsa, şu bu oluyorsa, o bir gene saniye böyle, bir müzik gibi ondan nefsiz yevk alır diyorlar. Namaz bunu sıkar aslında böyle. Kılar bunu bırakmaz ama ne yapar namazını sıkıştırıverir namazı araya böyle. Namazını kılıvereyim ben ama araya böyle. Yani tas pus namazı gibi böyle. Peki ne yapma gerekiyor? Önce namazı güzel kılmak gerekiyor, zevk almak işi böyle. Yani namaz Allah katına kabul olursa, o namazın bir tadı zevki olur Olgunlaşma, kemal <gülüyor> canım, <gülüyor> olgunlaşma böyle. Nasıl <Mesela gülüyor> Ham madde, ham meyve acıdır, ham meyve. Kuru gözüm, yani ne olsa olsun böyle, kabul olsun olsun böyle olmamış ham hanbeyve acı olur böyle. Olgunlaşınca hem rengi güzelleştir, kendi doğal rengini alır, hem tadır böyle bir şey. Öncelikle namazı da yavaş yavaş kılmak gerekiyor. Abdesi güzel almalı, acele getirmemeli. Sonra namaz da kılmadan önce de ...fazla boş yer kişinin beş kişi olmamalı böyle. Yani, kişi kendi ruhan namazı adalet etmeye bakmak, kendisi namaza böyle. Yani ne yapacak? Namaz kılacak. Namaz miraçtır. Allah huzurunda eli bağlayacak muhtemelen. Bir insanın mahkemede bir davası var. Hem davası olursa olsun, yani basit bir dava bile olsa, kişi mahkeme kapısı beklerken, Aklı Alkış değil tenber beyböyle. Birasa namazda yavaş yavaş kelimeleri tek tek okumak mutludur beyböyle. Birasa elinle patrulcuyu okudu mu olmaz mutludur Ayet okuyorsun Allah kelamı, Allah Kur'an okuyorsun değil mi beyböyle? Elhamdülillah Rabbil Alemin, El Rahman El Rahim. Maliki yevmi'd din. Tamam tamam böyle. Bir deneye maktım böyle. Ve subhani kıye. Euzu besmeleyi. Euzu billahi mineşşeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Yavaşladı böyle. Bir deneye maktım böyle. Yani kelime oku ok, okuyun böyle kelime kelime. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Okuyun böyle. Sonra rüküden mesele değil mi? Allahu Ekber. Canım, Allah-u Ekber. En büyük Allah diye çağırıyor. O da Yaratı'yı yöneten. O da mülklerin maliki. Vahdehü lâ şeykeleh. Ona orta şirk oturuyor. Birdir Allah diye çağırıyor. Huzurunda rükü insan varıyor. Ne gerekiyor? Bu arada böyle. O da ettiyatı ya böyle. Öyle insan var. şu mesela... Ben namazım güzel kılamıyorum ama muhteremler bakıyorum ben de o hareketi bitirmiyorum, beraber başlıyoruz yani sünnette böyle, yok rüküye giriyor böyle, o sürücüsü gidiyor böyle. O namaz olur mu? Olmuyor ben Neyiz okuyorum, ne? okuyamazsınız olmaz. Olmaz, neyiz okuyorsun böylece? Namazı biraz daha fazla Allah huzurunda. Bilhassa genç, yaşlı ibadet muhtemelinde. Gençlikte ibadet etti muhtemelinde. Gençlik ibadet böylece. Çoğumuz burada aldanıyoruz böyle. İleride kılarım. Yerde namaza başlarım. İşte şu işim olsun, şu olsun, emekli olay her neyse. Bir şeytanın bahane bunları böyle. Yapalım. Yaparım böyle. normal zaman farz gülü çağında ergene çağında böyle. Erki olsun, kız olsun, gülü erdiği anda namaz, oruç, bunu hemen mi? Farzondur böyle. Fazla böyle şey. Bir insan genç yaşında namaz karsında olur, ibadet ederse. Allah yeri cami sağırda. İnna Allah'a yubahi bi şabil abidin melekete. Allah Teala Mevlamız yubahi Allah iftar ediyor. Bir, şah, bir abi bil değil, genç ibademlere, elman'a meleklerine, yakulu, unzulu ile abdi, hükmeler meleklerine, yani bir genç, erken kız mıhtı. Bir genç, bir melek. güzelce, işte cami etmiş, evinde, başınıza örtmüş mesela, dönmüş kübreye. Namazı, namazı böyle ama, namazı böyle, Acil etmiyor böyle şöyle güzel güzel okuyor böyle. Oku kılıyor böylece. Mevlam buyuruyor meleklerine. Bunun suyla abdiyeyim. Meleklerine bakın kuluma. Gökten muhtemelen böyle. Terek-i şerbet-i mil-ej Bu kul benim için, benim için Mevlam buyuruyor. Nefsa içinden terk etti böyle. Eğleneceği her şey yapabilirken terk etti. Kulluk ediyor muhtemelen böyle. Yani genç yaşta muhtemelen böyle. Genç yaşta bir insanın gençliği ibadete geçerse yedi var var aşırı görecekler, bir de bunlar muhtemelen. Genç yaşlılar böyle. Tabi soğudan tevbe denek ile makbul yani 70 yıl olsun TB'de bilmişse, dönmüşse, gerçek dönebilmişse o da kanat ama ama gençliği ibadetler başka muhtemelen böyle. Gençliğin abdizliği daha sağlam olur. Rükü daha sağlam, secd daha sağlam olur, böyle Allah yoluna daha çok koşar, daha çok sohbetlere gider, her şeye gider, cihata gider, böyle. Bir komşum vardı muhteremden. Bu bir hanımla evlenmiş, genç hanımla evlenmiş böyle, evliyken kendisi, eşi varken Evler başlıyor başkasında. O kadın da evliymiş. Kadın kolosyadan boşanıyor. Ona geliyor. Kaçıyor. Buna geliyor. Bunun eliniyorlar. Bu da tabi onunla beraber hiç da bırakıyor. Onunla yaşayan başlıyor böyle. Ne artık 15 tane pek yaşamışlar. O kadar. Sonra sonra İkinci hanımını bırakıyor şimdi bunu böyle. Başkasına bulmuş, daha güzel bundan. Daha genel bulmuş. Oraya gidiyor? giriyor, bırakıyor onu. Böyle. Bu yalnız kalıyor şimdi bu. Yalnız kalıyor. Tabii zor geliyor, yalnızdakilerin zora geliyor. Gidip hanımla haber verir hanımına. İşte bir hata ettim, özür dilerim. Beni kabul eder mi? Gelsem. Hanımın gelsin diyor, gelsin diyor. Hemen gelsin diyor Gidiyor bunlar da hanımla. Gidiyor. Hanım ona söyler, ne oluyor ola? İşte ben hata ettim. Sen kimi de bilememişim. İşte nefsime aldandım? Şu bu oldu. Onda ayrıldı konuşmuş şekilde. Şimdi sana geldim. Kadın gülemutun diye bakma. Diyor ki, sen de gençsin onlar geçtiğini genç değin. Aldı aldı diyor saçın ağrımış. Yani, Birin bükmüş. Ben böyle. Yani genç onda geçmiş versin alayım diyor. Şimdi bu bir örnek güzel muhteremler. Ben bu kişi tanımıyorum böyle. Hikayedir bu. Aynen bu olan bir olay bu. Şimdi bizim bir örnek bu böyle. Kul gençliğini şeytana veriyor. Şeytan onda gençliğini İçkide, kumarda uyuşuyor artık her pislikte böyle. Eğlenceler, zevki, sefada, nefsine doğalmış kişi böyle. Artık e, saçı ağrımış, beli bükülmüş, izin dermanı kesilmiş artık. Başka bir şey yaramıyor. Ya sana kul olacağım ben. Gerçi Mevlam'ı terk et bir ama ona göre Allah katına kulun der onun muhterem böyle. O, yani gençler bilmeli kıymetini muhteremler, gençlikler böyle. Yarın yapacağım dememeli ben. El-hamidun, yani el-hamidun, hamd edenler allah Teala, Allah hamd edenler, hamd, şükür. Önce tövbe, ibadet, namaz, oruç Allah yolunda cihad, İslam için çalışma. Ondan sonra da bunlar ne yaparlar? Allah'a devamlı hamd edilir, şükür allah Teala El-hamidun, el-hamidun bir muhterem zat varmış. Her işinde Allah şükür elhamdülillah yani başına bir felaket bile gelse o anda Allah'ın sana şükür demiş böyle, elhamdülillah böylece böyle. Bu arada kızıyor arkadaşları buna. Yani Şükürün yeri var diyorlar belli Bir gider ki bunlara bir yere bir at, perestenin arabı yoktu. Atın nalı bir taş varmış, çakıl taş varmış yol üzerinde büyüşe, atın dalığı o taşa böyle çarakıyor fırlatıyor bunun yanına geliyor. Fırlıyor hızlı böyle geliyor, yanına geliyor yanına yarılıyor, atma başlıyor kan. Allah'ım sana çok şükür elhamdülillah Allah'ım sana çok şükür böyle. Gülüyorlar bunlar. Ya sen diyorlar de şey derin deri mi istemiyor baksana yüzün gözün kan içerisinde bu var? Allah şükür diye gözüme gelmedi diyor. Beter, beter alma. Gözüme gelmedi mi? Yani? Bu geçer, ama gözüm geçti, ne olur? Gözüm geçti, efendim. El-i hamidun, el-i hamidun, Allah'a hamd ederler, muhtemelen. Ağlımız her nefeste, yani bile bir şey, o nefesteki o özellikleri, nefes almayı, her nefeste Allah hamd veriyor, her nefeste, Allah'tan cel-i şaliyye, her nefeste, efendim. Bir nefes alma. Ne gerekiyor? Bir sistem var değil mi? Solunum sistemi değil Solunum Solun sistemi yani. evveli. Burnun, gırtlar, yurtak, nefes borusu, broşlar, avcı yer mi? Bu olmadan, olmuyor evveli. Tamam insanlar nefes sistemi var. Burnu var, burun boşluğu, yurtak, gırtlak, nefes borusu, broşlar hepsi var. Yeterli mi? Hava da lazım, oksijen lazım. Oksijen lazım. Oksijen yok olmadı mı? Gitsin işte eşya mı? Atar? Oksijen lazım, böyle. Oksijen de deli oranım, oksijen de oranı var böyle şey. Yüzde yirmi bir, diyorlar. Yüzde yirmi bir, hava oksijen olması gerekiyor, normalde böyle. böyle. Eğer düşerse, az olursa, yeri nefes almak zorlaşıyor, diyorlar. Çok olsa, hücreyi yakar. Bu gelecek O halde insan yaratan. Oğulna yaratan, hava yaratan oksijen. Sonra Allah'ın kurdu bir denge düzen var havada, hava tabakasında, atmosferde yani. Şimdi oksijen insan oksijen alıyor. Ama ziyeli insan gaz veriyor. Ben diyor, veriyor böyle diyor. Kavun dioksit gazı da veriyor. Hayvanlar bunun gibi. Her hayvan oksijen tenefesi soluyor. Yerine kavun su gazı veriyor. Böyle. Hava kilenmiyor mu? İşte bitkiler ağaçlar mı tam böyle. Ağaçlar mı tam olarak böyle. Ağaçlar da soluyorlar suyu soluyorlar. Oksijen veriyorlar. Böyle böyle. Eğer oran geçerse Karnımda uzun gazı fazlaşırsa, bir defa bunu denizler göller yutuyor bunu muhtemelen, emiyorlar muhtemelen. Ve deniz süre birleşince Karnımda uzun gazı çamur olana geliyor böyle. O için her gölün, derenin, e, denizin demesi çamurlu muhtemelen böyle efendim. Esra-i Hun, tabi geniş kapsamlılar da, özet vereyim inşallah es seyahat edenler, seyahat edenler, yolculuk edenler. Ne işin? Allah yolunda da tatil edilen böyle. Ben kaç otele gideyim de, şunu denize gireyim de, şu yapayım böyle. Allah yolunda seyahat edenler, seyahat böyle. Şimdi bir anlamı da uruç standart, uruç. Uruç da, o da seyahattır. Nedir? O da bir seyahat böyle. Manevi olmaktır böyle. Seyahat etmek buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri safir-i teslih-i buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Safir-i teslih yolculuk edin, seyahat edin, sağlığı orada kavuşursunuz, sağlık. Hava değişimi hava değişimi yazılır. Ama değişen böyle. Bir tek bitki boşuya atamamıştır böyle. O bitkilerin renkleri, çiçekleri, kokuları insan üzerinde bir etki var bunların böyle böyle. Her bir kokunun, aslında beyinleri bu taraftan böyle. Her birinin farklı özelliği vardır. Bu için bir aşamadetleri siyahat edin ki sağınıza kavuşasınız. Böyle. Sağınıza kavuşasınız. Tam bu seyahat ne olacak? Allah yolunda olursa o zaman buraya giriyor, cihada giriyor muhtemelen böyle. Cihad giriyor. Allah'ın olursa böyle şey. İlim öğrenmek için işte mesela hatta camiye giderken bile her damına kişimeyle şahabı yoktur. On adım böyle. Bir masağın evinden çıktığı niye? camiye gitmek böyle. Her adamına onu savak, bir de günah siliniyor. Bak. Allah'ın rahmetli bu kadar bol muhtemelen böyle. Ama bundan faydama geliyorlar. Her adamı böyle. Medine-i biri vardı, uzak evi biraz böyle, meclis Şerife, rekanım zamanında. Böyle ki birbirine yarışır Allah, ben bir mekrep alayım dedi, ona bineyim geleyim namaza. Hayır, yürüüp gel buraya böyle. Yürüyebilirse yürüüp gel buraya böyle. Yürüüp gel, gel, her adamına on sıhhat böyle. On sağ. var. Yüz adım varsa evine, cami arasında, ne yapıyor? Bin sevap mı? İki yüz metre başında, iki yüz adım varsa, iki yüz adım varsa, iki bin sevap mı? İki bin böyle. günahlara bir adama bir günah siniyor. Kişi farkındayız böyle. Yani sağdaki sevap yazıyor, sonraki bir günah düşüyor böyle. Bir düşüyor, düşüyor, düş, düşüyor. Der. Giderken dönüşte dönüşüyle evlenecekler. Ancak... Bir insan evinden iş yerine cami gidecek ama önce bir de bir işi var, birini görecek, ya da cami kafese gidecek niyeti orası böyle, o zaman sabırsız mı olur böyle? Yani niyete bağlı böyle. Eğer direkt camiye giderse cami ata o alıyor böyle. Diyeyim ben işte oturayım filan yerde, filan bir göreyim derken ona girin bundan bu şekilde. Er-rakiun es-sacidun. er, es er rükü ediciler, secde ediciler edenler bak. Rükü secde. Burada Mevlam namaz kameran buyuruyor da buyurmuyor da burada ben ne buyuruyor? Rükü edenler, secde edenler. Neden? Namazın özü bunlar. Şimdi namaz işlerinde Dört tane rüküm vardır. Fiil olarak böyle. Ameli dört rüküm vardır namazda böyle. Bunlar rüküm farz yani bunlara böyle. Bir kıyam. evet durmak. Farz. İkinci rükü eğilmek. Üçüncüsü secde. Dörüncüsü oturmak. Namazın sonu oturmak farzdır. Yalnız Kıyam oturma, yani kuğu deniyor buna. Ayakta oturma nedir? Bu, ibadet niyeti olabilir, ayakta olabilir olabilir böyle. Yani bir insan, ibadet niyeti olmaz da, ayakta duruyor mesela, bakınıyor Ya oturuyor bir yerde. Ama bir insan rüküye elmişse, o kişi namaz belli belli böyle. Yani bak, karşıdan bakan kişiye, Akay biri oturuyor. Ya, i̇lmez mi olduğunu ben Ama rükû edip secd ediyorsa bu namaz kıladır. Ben de ediyorum. Mış Mevlam burayı bizlere fetih sonrasında işte, bismillah terörlük öpücüler, terörlük ben sücredim ben de. Eshab-ı kiram giderken sefere ya da giderken bol haberleri şöyle diyor şöyle mola veriliyor. Yorulmuşlar. Tabii kumfurtası olmuş. güneşte yanmışlar. Tenemişler. Bunalmışlar. mola veriyorlar. Ne yapar da sahabeyi gazeteleri? olan hemen namaza duruyor böyle. Olmayan icabdan teyem eder de böyle. Namazı duruyor böyle şey. Elham Onları görürsün. Rükkan sücceden. Rükkan. Burada mübarek bir versi geliyor böyle çokluğu da çok, çok sezdim böyle. Neden onlar namazda dinlenirler bana? Rahatlar namazdan atlar böyle. Ya namazı sıkmaz onlar namaz dinler onları böyle. Şey. Peygamber peygamberimiz de böyle bazen bir kitaba geldi mi düşmanlaşlan buna beraber daraldı mı? Ey ki birhal ezan oku da biz rahatladık. Yani ezan yatıştı. Ezan oku da bizi rahatlat. Namaz kılmene yani hep. Namaz kılınma böyle. Bakın, demek ki onlar namaza durunca hiç şey unuttular. Unuttular böyle. Daha bizde bunu aksi oluyor böyle böyle. Biz namaza durduk mu, her türlü zor işte problemleri o çözülüyor bu namazda böyle. Ardıklar bu bu böyle. Bu ikisi kula yapılmaz ama. Yani bir insan bir kula önünde rükü edemez. Allah'a yön diren çıkan tekrar rük ederse böyle eğilmek öyle böyle şeyler bu daha tehlikeli ama tekrar yani rükü secde Allah'a eder böyle yani, bir insan yine başı gömse yanında hatta durabilir yanında oturabilir bu normaldir böyle ama bir kimse gibi bir kışan bir rükü gibi eğilirse onun önünde ona saygı için Allah kosmuşların ibadet Allah yapıldığı için yani imanına zarar veriyor bir şeye vardır. Osman Paşa, Gazman Paşa, peynir Kahramanı, Peygamber'i savunan altı ay Ruslara karşı muhtemelenler. Yani Allah rahmet eylesin, Fatih'te, kabristanı kendisinde, yani tam Allah dostu, öyle bir pahşaymış muhtemelenler. Ruslar, tabi abluk altın almışlar, Peloşehir'in kasabası Bulgaristan'dan böyle almışlar. Artık en sonunda aç kalıyor oldu yiyecek yok. Bitiyor. Dışarıdan gelmiyor. Yardım dışarıdan gelmiyor. E Barutu bitiyor, mermisi bitiyor, mühimmatı bitiyor. Karar veriyor. Artık gece aniden düşmanını böyle baskına yarıp çıkmaya böyle. Çünkü takacaklar Çıkacaklar böyle. Ölen öldü, şehit olacak. Çıkacaklar bundan böyle. Halk duyuyor bunu. Haber <gülüyor> alıp ben diyeceğim. Bakın arayken Osman Paşa Hazretleri buradan çıkacak. Müslüm halk, oradaki Müslümanlar. Biz de gelin diyorlar. Bunlar. Siz de diyor, Gel gelirse bu olmaz. Dinle imanı tabi halk böyle. Ha gece arabalarıyla zamanlar. Hükut arabası, kana arabası, at arabalarına eşeği yüklemişler, çürüş almışlar hatan yollar darmış da kapamışlar böyle. Orada şimdi huruç deniyor buna bir çıkış ay yapacak böyle birdenbire. Ama çıkamıyor böyle. Huruç bunu haber almışlar. Top atma atışa O zaman baş atı ölüyor Mustafa görülüyor. O da ayağından yaralı, düşüyor. Bakıyor ki artık iş yani ümit hiç yok böyle. Her ölecek, halk ölecek. Bunun üzerine karar teslim karar veriyor muhtemelen. Teslim Yani aslında mesela başka da buradan başlayın beni. Teslim karar veriyor. Geliyor bir Rus generali bunu teslim alıyor. Başkomutanı götürüyor. Başkomutan Nikola'yıymış başkomutanda. Başkomutan onu başkomutan iyi karşılıyor muhtemelen beni. Yani bunu asker dehasına, stratejisine bir hayran kalmış o başkomutan. Başkomutan bunu iyi karşılıyor. Bunu hepsinin teslimi ediyor kendisine. Sonra Rusya çarı istiyor yani Rus çarı. Ona çarlı Rusya bunu istiyor Rusya. Moskova istiyor ve istiyor Rusya bunu böyle. Diyorlar ki şimdi Ruslar çarlarına yani krallarına yani çarlarına diyorlar ki Türkler Müslüman diyorlar böyle onların adetleri ki çarı yani girdi mi eğilmiş önünde böyle. Türk Ozan Paşa eğilmez diyorlar şu ruhslarına bundan böyle. Bu eğilmez diyor ebele. Yani canını verir, başını verir ama o diyorlar sana eğilmez diyor ebele. Saygı yapmaz diyor ebele. Çar düşünüyor, bunu kolay kolayla buluyor şimdi Çar mıdır ebele der. Giriş kapıları kapattırıyor, yandan duvardan bir yer kapı açtırıyor. Ancak eli girecek kadar ebele. Kısa böyle. Eğilip yiyecek kadar, yani rükük şeklinde eğilip yiyecek kadar kapı bırakıyor böyle şey. O yüzden burada buradan belki. Buradan girsin, ne yapacak? Tabii başlığı olacak duvara. El yücük olacak. Yani eğilerek ölmeye gelsin hiç yamasına bağırdı böyle. Böyle ölmeye gelsin böyle. Tamam, herkes bunu hoşuna gidiyor bu, bu çarın bulduğu bu metot. Şimdi o zaman başlarına geliyor, bakıyor, dar yere böyle. Ne yapayım oturup girelim otur el görelim. Oturabilir efendim efendim. Bak, güvenlik oturup girin otura efendim. Hani eski başa gelmemiz, başlar hep böyle. Ama çar yine bunu hazırlamıyor. Çar da izin verdiği böyle sebebi doğurulursa da. Şimdi de el öpme meselesi var. Türk usulü. Ee Türk usulü böyle. El öpme Türkler'e özel bir şey muhtemelen, el öpme böyle. İli el öpecek böyle. Öyle insan var, el öpmediler mi? Ooo, kızıyor böyle. Onu bir saygısız görüyor. el öpme muhtemelenler. El öpme, sünnet falan diye muhtemelen böyle. Mustafa adır böyle. Yani ne olsa olsun böyle, Mustafa adır böyle. Bu sünnetir bu böyle. İki tane sevabıdır bunlar böyle. İlk elin uzatan doksan sevap ve on sevabı olan muhtemelen. Mustafa'dan mı böyle. Mustafa'dan. Elifmekte caiz mi, değil mi? Fıkı kitabına bu güç güçüyor. Elbette yani sünnet değil, buna sevap denmiyor. Ama acaba caiz mi, olabilir mi? Olabilir demiştim. Nasıl olabilir böylece? Eğilmeden, dik duracak bu şekilde, karşıyamda tutup kendini yapacak kişi böyle. Ya onun kalıyor kalır yapacak ancak böyle. Ayak kalıracak böyle böyle. Peki ne oluyor bizim Türk usulü muhteremler? Türk usulü ne oluyor bu şekilde? Bir medya münevverede haram Şehri yani namaz kılmıyor. Çıkıyordu adam arka taraftan. Dışkanmış çıktık. Bir Türk'ün biri, yine bir Türk'e hem eline sarıldı, rükû varı gibi onun önünde eğildi. Elini öptü de alını koydu muhteremden hele mı Allah sevci Bir de Allah koydu böyle. Orada bir Allah dostu var çok büyük âlem böyle. böyle Tanrıdan böyle. Umarım şu an, estağfurullah, estağfurullah Estağfurullah böyle derdi. Şirk kibir dedi böyle ben de beraber cemaatimiz yani bilmeden çok günah işliyor mesela böyle, böyle, böyle Yani kıını eğilmek böyle, Tam eğilerek böyle rükü şey böyle. Eğilerek böyle öpme. Bir de Allah koymak evet. böyle. Anlık önüne secde olma tabiri bu. Bundan kaşınmak lazım muhteremler. Bu sabahı demişler şey epeyler. Bu sabah bu sünnettir. İki tarafta sevgolayı bundan vereceğim. Şey. Es-sacidun secde İşte namazın da zirvesi yerde oluyor. Ama manamızdır zirvesi bu. Şey şey böyle. Yani kul ne yapıyor? Allah huzurunda Allah huzurunda alnını toprağa koyuyor böyle. En hatta secde toprağa değerler. Arada bir şey olmadan böyle. Çok topu cinsli olan şeylere onlara mesela hasır gibi şunlar bunu böyle keten komu gibi bunlara böyle bunlara böyle secde fazla yumuşak kalın olmaması yani sert olması gerekiyor. Tabi günümüzde artık kaballığa şuna bu oluyor belamı hiç olmazsa alnını biraz basırmak yere böyle. Alın o silahatı duyması gerekiyor. Secde. Şeytan ne lanetlendi sez yapmadığı iş muhtemelen. Bir gün Hz. Musa Aleyhisselam Turistinaya giderken iblisi görüyor. İyi İblis bir şeytanın başı her böyle. Dedi ki Musa Aleyhisselam, İblis dedi, Gel bakayım buraya. Gel ne var ya kelimullah. Ne var?" dedi. Dedi ki Musa Aleyhisselam, "Bak benim de sana bir sözüm var." dedi böyle. "Senin de cenneti biliyorsun benden daha iyi. Biliyorum. Cenneti biliyorsun biliyorum." Yaratacağını biliyor musun? Biliyorum. Ege'de sene ben bir ricam var dedi. Ne oldu? TB et. Olmaz mı böyle? dedi. Hem sen kurtul hem benim ümmetim kurtul. Olmaz mı bunlar? Şimdi düşündü. Olur ama Musa acaba Allah ben TB'mi kabul eder mi acaba? dedi. Bu arada. Musa sen niye tevbe etmesin? Seni Allah yarattı. Sen onun kulusun. Sen TB eder misin Allah kabul ederse? Ederim. Ben işte turistlerine gidiyorum dedi. Oradan Mevlam'a yalvarırım senin için. Şefat'a bulunacağım. Devam etmesi için böyle. Olurum tamam tamam. Orada bekleyip işlerim işte hala. Musa Aleyhisselam turistlerine geldi. İbahatini yaptı. Onun bir özelliği vardı. Kelimullah. Allah'ın kelamını açık duyardı be vasıtasız melek bas olmadan böyle. E dedi ki Musa Aleyhisselam ya Rabbi sana yaşıyor malum Allah'ım. İblis tevbe etmek istiyor. Onun temini kavur eder misin? Yağ mısın? Hete etmeyin. Onu da ben yarattım. Ederim böyle. Ancak ona ben bir secdeyi farz kılmıştım. Adem'e. Adem e. arasında Adem e bir kübe olacak. Yön olacak yöne böyle. Oya dönecek. Ona ben bir secdeyi farz kılmıştım. O size yapmadı. Şu Adem'in kabrine başla gitsin. O yerde kaza etsin Ona felçim ben böyle. Bu kadar böyle. Musa baktı çok kolay bir şey öyle be. Çok basit bir şey böyle. Sevinçli Musa Aleyhisselam uşara geldi. ümmeti kurtulsun onun şerrinden. İrbis de bağtı karşıda Musa'm sevinçli. Musa, Musa hayrola? Müjde sana. Allah senin kabul ediyor. Ama çok akıllı bir işmiş. Allah bir şart koştu mu? Çok kolay. Ne bu? Adem'e yapmamışım bir secde alınsana farz kıymıştı. Hem Adem'in mezarına başla git. Zaten bir dakika da oraya böyle şeytan gibisin be. gider oraya böyle. Adem karın başlayan git. O secdeyle kazet. Bir tek secde yok. Bir tek secde bele. Bir balını balını yere koy. Bir secde orada böyle. Allah'ın sana affedecek olması bele. Durdum otrayayım benle. Yapamayacağım dedi, yapamayacağım dedi böyle. O adam benim de bir âleme karşı bir, bir içine bir vuz var, düşmanım var, kimim var dedi böyle. Yapamayacağım dedi, muhtemelen böyle. Yine o şekilde oldu muhtemelen böyle. Bakın, bir secde etmedi, cennette eminliklerden başındaydı bende. Cennette yaşıyordu, cennette eminliklerden başındaydı bende. Yani gömdülü aşmış böyle. Yani cinli olduğu halde Aslı cindi, asi kendi melekte, asi kendisi olduğu halde melekleri açtı, cihana meleklerin başına geçti, onun hocası oldu öyle makanda bir secde yapmadığı için lanetimi tırmılar. Şimdi gündene ba her gün beş vakit namaz var. Bunda ne var? Seksen secde var. Her gün beş vakit namazda. 80 secde var, 40 dakikat namaz var, sünnete beraber. 40 dakikat namaz var, herkes iki sen secde var, 80 tane secde var. Allah Korsun, bir insan 5 namazı kılmiyorsa, tabii 80 tane secde tek bir derg oldu tabii. Ne bırak, tek Allah korusun mutlaka belli. 80 secde var belli. Sonra günümüzde her insanın ama ihtiyacı var. Her insanın, secdeye biraz var. Her insanın böyle muhtemelenler. Bir bir kan dolaşımı var bedende, kan dolaşımı. Tabi atı atar damarlar var, kalbe geliyor bunlar böyle. Kalbine pompalıyor, ciğere gönderiyor, bedene gönderiyor bunlar muhtemelenler. Yalnız ne var? Eğer bir insanın işi başla kişi işin basla başlığında ise işin basla başlığında işi. Görü böyle, böyle masa başlarında. Esnaf olsun, muhasebe olsun, memur olsun böyle. işin masa başlarında oturduğu yerden yer çekimi muhtemelen kanı çeker ayaklara ayaklara muhtemelen böyle. Yani bir insan fazla otursun bir yerde hatta arabada, insan otobüste uzun zaman kalsın, ayaklar şişer, ayakkabı sığma ayağına muhtemelen böyle. İşte ben neden? Yer çekimi Yer çekim ne yapıyor? Kanı aşağı çekiyor muhtereyem Yani kan dolaşımı biraz yavaşlıyor muhtereyem Günümüzde hastaların çoğu kurdun da bu seferde. Kalbde ama hastalıkları muhtereyem der. Dolaşım sistemimiz çalışmıyor muhtereyem der. Akarsu kilinir mi? Kildirme muhtereyem der. Durgusun olur, kilinir muhtereyem. şekilde böyle. Şimdi ne oluyor secdede? Kul böyle secdeye gidince... Kan dolaşımı beynine gidemektedim ben bak neden? Kız damarları böyle, tamam bene gidiyor böylece. Ama yatıp hemen kalkarsa, yapıyor bazıları böyle, olay olay yaparsa, nafada muhtemelen böyle. Mesela bir meyve suyu, örnek olarak bağlanan beynice, meyve suyu. Benim içilmiyor böyle değil mi? gerekiyor. Neden? Bunun aslı, tortusu dibine çökmüştü. Tamam böyle, salmak gerekiyor böyle. Ama bir daha şiir edeyim, şiir edeyim içtin. Olmaz mı derler? Değil mi? Çevirdim ve tutuyoruz bir şey. İşte eğer bir insanın secdeyi yavaş yaparsa, secdeye gitti, gidişse evvela yere yakın olan yerine yere kondurur. Yere yakın oluyorlar. Hangisi yakın yeri? Dizler, iki diz. Sonra iki el, sonra baş ve burnu konuklar. Kanmaklar kapanır. Kenan evveli. Neye? Parmakla kıbleye bakması için ben böyle. Açtığınız sağa sağa oku da ben. Pan kapalır. İkinin arasına baş konur. Aldın ve burun yeri sıhhat duyması gerekiyor muhtemelen böyle böyle. Erkekler ne yaparlar? Karnı ayırırlar uyduğundan. Arada boşluk olur. Elini yanına ayırırlar. yani Görkemli, heybetli görmesi gerekiyor. İnsanları secdeyken böylece. Bu şekilde... Eli avucunu yere yapıştıran böyle, böyle. Böyle yapmaz böyle. Eli avucunu yere yapıştırır. Alnını yere yapıştırır. Allahu Ekber diye secdeye gider. Gider, tam secdeni alır. Ondan sonra secde teşbihatına başlar. Allah koyarken subhan subhan abizim. Allah tereddü. Hayatta Allahu Ekber der. İki dizini yere koydu. Parmaklar dik olmaz secde muhtemelen böyle. Parmaklar bükülür. Uçları kıbleye bakması için böyle şey. Bazen parmağın dikiyor böyle. Hatta geri dikiyor bazıları böyle. Bu da sınırda ayak kırılır muhtemelen böyle. Parmaklar böyle öne doğru bükülür. Ayak parmakları ona kırılıyor bakmaları da gerekir onların da. İki yerini koyar, dizini koyar, ellerini koyar, secdiye varır. Tam secdeye varıp yerleşten sonra en az 3 sefer. سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلَى Yavaş yavaş. سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلَى Allah Sen de alayım mı? Diyorsun, ya? İbadet bu be! Allah huzurunda secde böyle. En kutsal makam. سُبْحَانَ Bir de, ne yapalım anlamda? Ne yapalım bir de سِمُوا سَدِّي böyle رَبِّيَ الْاَعْلَى Burada ayım var bir noktada. Âlâ olmaz. Ayıma muhtemelen böyle. E bilemeyen ne yapar? Bunu sor sor soru, soru, soru hocalarım, merzelerim sorarsın onlara muhtemelen böyle. Ölmek lazım onlara böyle. Ülse her yavaş yavaşları yavaş şeyle yavaş yavaş. geç bir hat. Oysa kalkır, Allah'a ber, az oturur böyle. Hemen o kalkma böyle. Allahu Ekber, şöyle biraz tam durur böyle. Ne olur? Kanda, işte aşağıya doğru böyle, böyle. Tekrar seçeğe gider, Allahu Ekber, yani şekilde teşbihatını yapar, sağağa kalkar muhtemelen. Bu da bakın ne oluyor? İnsanın sağlığı için namaz kılması için farşak Yani bırakın, inanmayan bile inanmayan bile sağlığı için namaz kılması lazım muhtemelen böyle. Yani işte ben eğiliyorum bazen böyle. Olmaz böyle, olmaz böyle. Bak, günde beş vakitte, belirli vakitlerde, belli sayıda 5 vakitte bölünmüş, Beş belirli vakitlerde, belirli sayıda da 80 tane secde, tam dolaş, tam dolaş kan dolaş. Beynine de gider, bütün bedene gider, kriz zamanlara gider. Ama secde, secde olursa, yani yavaş secdeye gider, orada biraz durur, tam otuzun böyle. Kalkar, şey kan bir geri gitsin, tam ot gelirsin, secdeye gider. Kulun Allah'a yakın olduğu yer rahmetlerine secde muhtemelen secde böylece. Bir genç vardı bedin evine verildi peygamber aşık genç muhtemelen der. der. Tekar, bir genç peygamber aşık böyle muhtemelen Geceleri uyuyamaz böyle peygamber evine etrafı dolaştı böyle. Peygamber dışarı dışarıda adamsın muhtemelen der. Ev diyor ki lavabo evinde. İleli ibri vardı. Gışal raptığını böylece. Peygamberin asaletleri dışarı da gece onu bir defa olsun bir görürün diye böyle. Duramazdı böyle görmeden peygamberimizi. Yine bir gece bu oturmuş bir yere gözleri peygamber kapısında Resulullah'ın gittiği otan çıkarsa bir görse iç yanıyor aşkı Resulullah'a böyle. Yanık şehir böyle, böyle. Resulullah ben çıktı nurun çıkma böyle. Of kendine gel. Hemen geldi, yani yardım edecek. Kendisine yardımcı olacak böylece. E, Abdül aldı yavaşlar. Maze etleri. Baktı gelince. Ondurumunu görüyor, biliyor. Sordu ona. Ya hele her iki bir ihtiyacı var mı bir şeye? Şu anda, gecenin yarısından sonra. Yani oluyor, karnı aç olabilir, şey olabilir. hele iki bir ihtiyacı var mı? Ya aşağıda. İster misin? İlahi. İster istemem. Bekan bekle. Evlenmek ister misin? Ne istiyorsun? Ya Resulallah. Eğer Allah beni cennetine koyacaksan orası cennete komşu olayım. Yani cennette girersen bile uzak olursan cenneti ne yapayım? Hakkıda böyle. Yani cennetten tatlı geliyor Resulullah'ın aşkı bak. Ve hiç rüsün benim tatlı geliyor böyle. Ben yani cehennete girsen bile uzak olsam sana cehennete ne yapayım? Dua et ki arası olayım size. Dua et ki arası Sana cehennete komşu olayım. Resulullah baktım böyle. Ona maalesef Ola Olabilirim ben baktı. Var. Ama şöyle buyurdu. Çok çok secde et de bana yardımcı ol. Yani dua edeceğim ama bak peygamber olsun Teyatralı olmuyor mutlaka böyle? böyle. Artı ekstri uçta böyle değil mi? Olmuyor böyle. Nedir bu ne bak bana. Çok çok secde et de. Yani çok namaz kıldı. Fakat bir adam namaz demedi ona şöyle böyle diyor. Çok çok secde et de. Yani secdeye dikkat et böyle. Secdeye güzel olsun be bak. Çok secde et de. Bana yardımcı ol bunu da El bil maruf ve evin maruf yapanlar, senler emrin maruf yapanlar. Önce buraya kadar kişinin olgunlaşması. İnsan bir fidan dikti yere, hem meyve verir mi? Vermez. Önce köşes salacak, böyle, yere bir böyle, kendi sağlam olacak. İstelmiyorum, yağmur fırtına gelirse yıkımasın bile bela. Bak Allah'ın kurdu diyeceğim sen Köyü salacak böyle, geribiz salamayacak böyle. Ondan sonra gövde veriyor böyle, dallarına falan verir. Yapacak Sonra meyve verecek. İşte buraya kadar tövbe, ibadet, Allah'a hamd etme, Allah yolunda hizmet etme, rükûs namaz kılma, ibadet etme. Kişinin kendi olgunlaşması, dinde olgunlaşma, manevi olgunlaşma, ruhsal bir haz, zevk alma böyle. İmanın tadını alma utraba, aşk olmak, yaşamak, peygamber aşkını yaşamam utraba böyle. Bu şey erme böyle böyle. Gerçekten mutlaklar aşksız, sevgisiz bir şey tatsız utraba böyle. Yani Allah aşkını tadamayanlar, bizim Müslümanlar ömer böyle. Hayatımızda boş, ibadetimizde boşlayanlar ber böyle. Yani yazılıyor yazılıyor böyle, ama tatsız utraba böyle. Sonra gerekiyor, kenarı olgunlaştı, ağaç olduğundan böyle dalından saldığı geçerdi. Ondan sen ne yapar? Meyve vermiş ne yapar? Böyle. Nedir meyvesi? Emir maruf. emir maruf. İnsanlara iyiliği emretme. Allah emirlerini insanlara bunu öğretme, anlatma onlara. Buna çalışma bu şekilde böyle. Gördüğü kişiye nasıl yapacak ama gönlü kırmadan oturabilirler kalp kırmadan böyle, tartışmaya girmeden, onu İslam uzaklaştırmadan böyle, İslam'a onu soğutmadan, onu ne yapma gerekiyor? Tatlı dille İslam'ın davetine böyle. Ne kusuru varsa, tabi evvela büyük kusurundan bakılır. Şimdi i̇şte mesela bir yaralı hasta, kaza geçirmiş yolda, kazası geçirmiş hastaneye getirildi. Hasta neye bakılır bunun? kalbe bakılır. Kalbi çalışır mı çalışmıyor? Tamamdır. Ama eli kırık mı, kolu kırık mı, başı yarılmış. O bakmaz der. Önce kalbe bakılır böyle. Akla kalp çalışıyor artık amca amca böyle. Ondan sonra hayati organlara bakılır, iş organlara bakılır devamlı. E parmağını kopmuş. Bu en son gün meselen kötü böyle. Şimdi abi insanlara bazen böyle bir yani yapıyor. Ömür bir mesele meselede. Yaptırma aşağı şarabasını. Tatlı yaptırım böyle. Ya adam sağlamızı kılmamış ki. yapsın ne olacak? Tamam ya. tamam böyle. Tamam, tamam. böyle. Şu yapmak sevapmış. Boş veririm bu Nereden başlıyor? Önce imandan başlar. Allah inancı imanı böyle. Ahirette imanı böyle. Allah'ın varlığı, birliği, azamet ve ilahi böyle. Önümü hatırlaması, ahirette bilmesi... Olmazsa namazı kılmıyor, kılmıyor böyle. E namazı kılmayan kişiye kalsan efendinin işlemi var ama ona da oruç tutsan. Ya, ona oruç parçası değil ki, mükterimler. Sünnettir ama namaz parçası mıdır? Abiyle? Yani böyle namazdan başlamalı. Sonra haram işliyorsa haramı tehlikeli mi, çarşmaya giriyor ki bu da. Bu da İbn-i giriyor bu da. Haydi kendine giriyor biraz sonra geliyor inşallah. Demek ki kişi olgunlaştı, İmanın tadını aldı din benim derim bu tane. Gene dine sarılır sultan efendim efendim. Dini sahiplenir. Affedersin muhtelem der. Bir sokak köpeği bile bakabilir. Bak burada. Bir sokak köpeği bile ona insan birkaç kanser ekmek arası evinin önünde orasında sayılır köpek muhtelem. Orasını bekler. Onun orası sahiplenir. Oraya bunu sokmam sultan efendim efendim. Bak birkaç kuru ekmek odatırsın bir sokak köpeğine. Oranın köpeği sahiplenir muhtelem. İnsan da dini benimserse, insan dinine sahip çıkarsa, din, benim dinim dersi ne yapar? Ki Dine kişi sahip çıkarmıştır. Ha, böyle böyle. Ya açlık saçı gezen bir kız, kadın, yani haşa meydan okuyor mi? Allah örtün buyuruyor, bu meydan okuyor böyle. Açılabilir, açılabilir. Böyle. Saçılıyor bu böyle böyle. böyle. Açılabilir, kırda kırda geziyor, bu nedir? Kur'an-ı Kullanık erime Allah peygamberi okumak anlamına geliyor bu hemen böyle bu. E şimdi kişi mesela böyle bir yakını, bir kız, torunu, yakını yani evine gelen, konuştuğu bir kişi böyle e evine geliyor bunlar görüşüyor ki bu da konuş bir şey mi onu anlamıyoruz hemen böyle. Bu Oman otel hemen böyle. Ali sebül Ali se akita şahtı hotere अंदर özetim az inşallah. Sistem biri münke gördü zaman buraya peygamber vermiş. Onu eliyle düzeltiyor böyle. Eliyle böyle. Ne diye burada güç kuvvetle böyle. İcabı da zor kullanarak böyle. Bu kime kimasız tabii kişi kime gücü yetiyorsan kutla böyle. Peki yine zorlama var mı? Mevla buyuruyor ki ey müminler hepsinizi ehliniz ateşe koruyun. Hu emisem ve eliküm nara hu emisem ve eliküm nara ey müminler kendinizi, ehlinizi eş ateşten cehennemden koruyun. Şimdi bir çocuk yeni yürümeye başlıyor. Sobalı bir evde kışın. Tabii soba, bilmiyoruz soba, çürüldü mesela, çürüldü soba yakışık ne oluyor, cız cız cız böyle, gitme oraya gitme cız. Böyle. Gitmek istiyor, kişi ne yapıyor, tutuyor elini zor yapıp çekiyor böyle. Bu nedir? Zor kullanma, zor kullanma muhterem zor kullanma böyle. Şimdi kişi ne yapacak muhteremler, evinde oğluna, kızına karşılığı gereğinde zor kullanma gerekir muhterem. eline geldiği ölçüde. Örneğin yani tatlılıkla, iyiliklerle, derler, nasihatlarla olmadı önce böyle, zop kullanarak bu şekilde böyle. Çünkü yarın olacak? Onun kızı oğlu yapışık yakasına yapışacak mı terimler? Valla yapışacak mı terimler? Yapacak. Mahallede anne baba sen nam namazı mı dinledin beni getirme namaz mı terimler? Niye getiriyorum ben beni? Terimler. Senim istediyi pi bir saniye. Şimdi bir insan gücü yetmiyor. Yani zor kullanamaz. Tabii komşuluk, şu şudur mesela bunlara. Ne yapacak? Defa diline sürecek bunlara. Bak kızım açıp gelirsin ama Allah bunu haram kılmış bir ölüm var, kabir var, bahşede bir soğuk çok başlarda atma gerekir muhteremdir. Yani Allah korusun her saçının yılın olacak mezarda Bu sığacaklar muhterem bir Allah korusun. Hele açık gezenler muhteremler, açık gezenler. Vallahi bilmiyorum muhteremler, onun altına çıkılmaz böyle muhteremler. Altına çıkılmaz muhteremler böyle. Neden? Bir kadın, biri kız dışarı açık çıkarsa ev kıyafetiyle, gece, kimse bunu görmese bile yine haram. Haram böyle. Biri gördü, o kişi aldığı günahın bir katla bunu yazdı muhterem. E günümüzde böyle büyük yerde, yoğun olan yerlerde, yoğun olan caddeler, çarşıları ne oluyor? Hele biraz daha, daha farklı böyle, yani dikkat çekeyim diye kasten böyle, daha farklı, açık gezenler ne oluyor böyle? E bu da bakılıyor muhtemelen böyle. Bakıp da aram, o da günaha giriyor. Fakat o kişi kadar günaha giriyorsa, yani yüz kişi, bin kişi, onunla günahın bir katı da buna yazılıyor muhtemelen. Bak mıhtemelen. Yani bir kız, kadın, açık dışarı çıktığında eve dönünceye kadar şarja tur gider, gezmeye gider, bir mendil alacak, bir ufak bir şey alacak ama 3-5 tane dükkanlara girer, oraya girer, buraya gider, pazaraya gider, şunraya buraya derken böyle, salter çarşıya geleceği geldi, yüzlerce kişi onu gördü, baktılar kendisine. Aldı günahın bir katı da mezun bir de şu var, göz değmesi de olur muhtemelenler, göz değmesi muhtemelen de olur Yani erkek olsun, kız olsun böyle, bir insan böyle dikkatli baktı mı? Bu denir nazar deniyor muhtemelenler, göz değmesi olur muhtemelenler. Ve muhtemelen Bakın şu kesindir böylece, biri kadın bir açısı dışarıya, geldim eve geldi mi, Kalktılar puflar muhtemelen. Of puflar böyle. Başım ağrıyor böyle. Şimdi sıkıntı var böyle. Şimdi dalak var. Ne bu nazar açtılar böyle. böyle. terimler. Bir de Münkerim'e ümmet Melam Melah'ın buyuruyor. Allah'ın hududunu muhafaza edenler. Li hududillah. Ne beşirim ümine. Allah'ın hududu. Kizudu var böyle. Kur'an-ı Kerim'e muhtemelen. Yasakları vardır. onlara çiğnememe gerekiyor muhtemelen efendim. Çiğnememe mevlam bunun yasak mı kılmıştır? Karim edilir ya böyle. Mevlam buyuruyor, ve buyuruyor vebeşiril ve beşir Habibi Resulüm onlara müjde ver. Neyi? Cenneti muhtemelenler. O müminlere onlara cenneti müjde muhtemelen efendim. Yani kim bunları yaparsa Mevlam emredi peygamber onlara müjde ver. O her cennetin muhteremler böyle. Nedir cennet muhteremler? Bir insan nasıl yaşamı istiyor, işte cennet o muhterem böyle. Yani insana göre atılmışım böyle. İnsanın fırtası budur, insanın fırtası böyle. İnsanın nasıl yaşamı istiyorsa, o da cennet. Ne istiyor insan? E, ölüm olmasın. Yok cennette ölüm yok muhterem böyle. Yaşlıcık olmasın, hep gençinde olsun, orada yaşlı yok cennet muhterem Gece olmasın, hep günüz olsun. Umutları böyle. Yer sekim olmasın, uçsun havada uçuşuyoruz ama cehennete mutlak böyle. E çalışma çaba olmasın böyle, namaz olmasın, namaz yok cehennete mutlak böyle. Ve böylece işte adi cemaatiniz dünyada biraz dışımızı sıkarsak, den böyle, sıkarsa inşallah böyle, orada rahat uyanış mutlak öyleler. Allah nasip etsin bu cehennet inşallah yeter Fatiha.